Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin ve ala alihi ve ashabi ecma'in emma ba'd Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Dersleriniz umarım iyi gidiyordur Bu sene inşallah başarılı bir sezon geçireceğiz Bu alanda, ilim alanında hem erkekler, hem hanımlar, hem talebeler, hem eldeki medresdeki talebeler, hem mescit dersleri İnşallah yoğun geçecek. Dediğimiz gibi bu sene biraz ilimle meşgul olacağız. Gelecek sene Allah subhanahu wa ne gösterir bilinmez. Şimdi menheç dersi yapıyoruz biz. Üçüncü ders bu hem hanımlara hem erkeklere hem farklı farklı bölgede bulunan e, cemaatteki kardeşlere yönelik bir ders bu. Ben hepsine yönelik dersi tek seferde yapıyorum. E, Önce şu konuda bir ikazda, uyarıda ve nasihatte bulunayım. İnternetten dersleri takip eden arkadaşlar, internetten canlı yayına katılıyorlar. Canlı yayında bayanlar, hanım hocalarından, erkekler işte erkek hocadan neyse dersleri alıyorlar. Daha sonra da benim bu kayıtlarımı dinliyorlar. Şimdi şöyle yapsak daha iyi olmaz mı diye şeytan sizi kandırabilir. Yani canlı yayına girmenin ne gereği var ki? Yani bu dersler zaten internete atılıyor. Kendin bir program yap, otur. O programı tek tek tek tek canlı yayında oturup dinlemektense işte Murat Gezen oracanın ses kaydı var. Onları otur, çalış diye şeytan kandırabilir. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bakın şu an bizim medresemizde talebeler var. Annesini, babasını, hanımını, çoluğunu, çocuğunu terk etmiş gelmiş. Burada benden ders alıyorlar. Onlar da şöyle düşünebilir. Diyebilirler ki işte Gavaidul Rabb ders alıyoruz bizim Murat Gezenler hocadan Veya İbni Akil ders alıyoruz neyse Bunu burada almaktansa evimize gidelim Güzel bir program yapalım çoluğumuzun çocuğumuzun Annemizin babamızın yanında eşimizin yanında Dersimizi orada yapabilirim diyebilir İlim böyle olmaz arkadaşlar Tek başına olmaz yani tek başına bir ilim Tahsil etme metodu yoktur İlim öğrenciyle beraber, öğretmenle beraber, üç kişi, beş kişi cemaat halinde tahsil edilir. Siz tek başınıza hocanızı dinlediğinizi tekrar edersiniz veya müteala yaparsınız veya ödevlerinize çalışırsınız. İlmin bereketi ancak ama ancak bu şekilde elde edilir diyoruz. Evet, şimdi biz nerede kalmıştık arkadaşlar? Dedik ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu üçüncü dersimiz değil mi? Üçüncü derste, ee, siyer'in öneminden bahsedeceğim ama yani çok uzun uzun bahsetmeyeceğiz Şöyle bir şey yapalım benim siyer notlarım var Siyer'in önemine dair yazdığım bir makale var Uzun böyle 10-12 sayfa bir şey olması lazım ee, Biz bunu şehadetmektebi.com'a yazı olarak ekleyelim Dileyen oradan uzun, uzun uzun uzun ne yapsın Siyer ilminin faydasını oradan okusun Dileyen oradan okusun Hatta çok uzun olduğu için tek seferde değildi. De iki seferde biz oraya yüklemeye çalışalım Şehadet Mektebi'nden okuyun arkadaşlar çok önemli bir yazı siyer ilmiyle ilgili bir yazı evet Şimdi biz geçen hafta nerede kaldık geçen hafta şurada kaldık Dedik ki Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tevhid öğrettiği gibi menheci de öğretti Nasıl öğretti? Nuh Aleyhisselam'ın kıssasıyla öğretti. Nasıl öğretti? İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasıyla öğretti. Nasıl öğretti? Musa Aleyhisselam'ın kıssasıyla. Tek tek tek tek kıssalarla ne yaptı? Öğretti dedik. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar. Ve buradan şu sonuç çıkarttık. Allah Subhanehu ve Teala geçmişteki peygamberlerin siyerleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme niye öğretti? Davet metodunu yani menheci yani hareket metodunu öğretti. O halde bizde bir... Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerin kıssalarıyla menhece öğrenmemiz lazım. Böyle de bir ders yapabilsek ne güzel olur. Kur'an-ı Kerim'den menheç dersleri Nuh Aleyhisselam'ın menheci İbrahim Aleyhisselam menheci diye böyle bir ders yapabilsek de çok güzel olur. Ama biz bir bu şekilde öğrenmemiz lazım. İki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerinden de ne yapmamız lazım? Menheci öğrenmemiz lazım. Yani arkadaşlar bakın menheci tarif ederken İslam'ın hareket metodu diyoruz değil mi? İslam'ın hareket metodu diyoruz. Şimdi madde madde gidelim. Siyer ilmi bize için gerekli? Bir, menheci öğrenebilmemiz için siyer ilmi gerekli. Birinci maddemiz bu olsun. Menheci öğrenebilmek için, sahih menheci öğrenebilmek için siyer ilmi bize mutlaka gerekli. Siyer olmadan sahih menhecin öğrenilmesi mümkün değildir. Arkadaşlar hareket metodunu veya menheç ilmini tarif ederken dedik ki daveti ilk nereden başlayacağız? Git siyerde bulursun. Önce kimlere bu dini tebliğ edeceğiz? Git siyerde bulursun. Davet esnasında karşılaştığımız sıkıntılara nasıl sabredeceğiz? Git siyerde bulursun. Davetimizi kabul edenlerle nasıl bir beraberlik kuracağız? Siyere gitmek zorundasın. Zulim ve basın karşısında ne yapmamız lazım? Siyere gitmek zorundasın. Cemaat içerisinde nifak ruhlu insanlar çıktığı zaman onlara karşı muamelemiz nasıl olmalıdır? Siyere gitmek zorundasın. İfk hadisesinde olduğu gibi veya başka başka hadiselerde olduğu gibi iftiraya maruz kaldık. Ne yapmamız lazım? Siyere gitmek zorundasın. Düşman bize saldırdığı zaman cihat bize ne zaman farz olur? Biz düşmana ne zaman saldırabiliriz? Siyere gitmek zorundasın. Ne zaman hicret edeceğiz? Siyere gitmek zorundasın. Ne anlatacağız? Siyere gitmek zorundasın. Anlattığımızın içeriğini nasıl şekillendireceğiz? Siyere gitmek zorundasın. Arkadaşlar siyer ilmini bilmeden bu sorulara cevap vermek mümkün değildir. Ayette söylüyor kendilerine zulmedilenlere savaş için izin verildi ne zaman verildi hangi şartlar altında verildi bu savaş izni ne zaman şu an bize mesela biz Türkiye'de yaşayan Müslümanlara kafirlere karşı bizzat etrafımızdaki üst komşumuz kafir alt komşumuz kafir onlara karşı cihat edebilir miyiz bak ayet var izin verildi ben de ona karşı cihat edip gitsem öldürsem malını kanını alsam caiz olur mu olmaz cihat emri yani savaşma emri nerede başlar bunu siyere gideceksin ne yapacaksın? Seyre gideceksin. Hicret emri. Mesela şu an biz Türkiye'yi terk edip İran'a ne bileyim İngiltere'ye, Fransa'ya, Hindistan'a gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Davetçi davetçi Bulunduğu konumu terk edemez asla terk edemez niçin hicret izni gelmesi lazım hicret izni ne zaman geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerine bakmak lazım Velhasıl kelam arkadaşlar bizler davetimizin tamamında siyer ilmine muhtaçız arkadaşlar bizler davetin tamamında davet alanının tamamında Bizler mutlaka ama mutlaka siyer ilmini çok iyi bilmemiz gerekir ki davet alanında faydalı çalışmalar yapabilelim. Arkadaşlar benim size nasihatim bir tane siyer kitabını en az üç kere okuyun. Bir tane siyer kitabını en az üç dört kere okuyun. Mutlaka ama mutlaka siyeri başından sonuna kadar... Tarihsel olarak önce iyi bilin, daha sonra içerisinden dersler, ibretler çıkarma şeklinde devam edebiliriz veya devam edebilirsiniz. Bunun için de en çok tavsiye ettiğim Safiyyü Rahman Mübarek Furi'nin siyeri vardır. Çok güzel bir kitaptır. Onu mutlaka alın ve üç kere bitirin derim. O halde arkadaşlar bizim konumuz neydi? Biz siyer ilmini niçin öğreniyoruz? Siyer ilmini niçin tahsil ediyoruz? Ee, bunu Faziletin nedir diye sorulduğu zaman Bunun birçok fazileti Birçok önemi birçok ehemmiyeti vardır ama Biz birinci olarak Bizim için e, En önemli şey La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'tır Tevhid siyer ilmiyle öğrenilir Onu anlatmadım Menheç siyer ilmiyle öğrenilir diye cevap vereceğiz Bu bir İki İkinci maddemiz arkadaşlar Kur'an anlamak ancak siyer ilmiyle mümkündür Çünkü Kur'an-ı Kerim bir sözdür Bir sözdür bu söz 14 asır önce Mekke'de Hicaz Yarımadası'nda belli zaman aralıklarında belli olaylar üzerine nazil olmuş bir sözdür. Dikkat edin arkadaşlar. Bu söz nazil olurken belli olaylara hedef aldı. Bu söz nazil olurken belli bir kültüre hedef aldı. Bu söz nazil olurken belli bir kültürün, belli bir yaşantı tarzının, belli bir karşı koyuşun veya belli bir kabulün, Sonucu olarak nazil oldu. İşte o belli kabul, belli reddediş, belli kültür, belli e, örf, belli olaylar dediğimiz hadise işte o belli olaylar dediğimiz hadisenin tamamı arkadaşlar siyerdir. Yani e, siz hiçbir zaman bir sözü tabi bağlamının dışına çıkartıp orada anlayamazsınız. Hatta geçmişte mantık ilminde olsun başka başka ilim dallarında olsun tartışılmıştır. mana nerededir? Cümlenin kendisinde midir? Lafzın kendisinde midir? Yoksa lafzın dışında mıdır? Ve alimler demişlerdir ki mana lafzın dışındadır. lafzın dışındadır. Lafzın dışı dediğimiz cümlenin tabi bağlamıdır. Bu söz kime söylendi? Bu söz nerede söylendi? Söylenilmesinin sebebi nedir? Kim söyledi bunu? Hangi şartlar altında söyledi? Söylerken ee, nasıl söyledi? Bunlar sözün tabi bağlamı dışında Yani sözün Tabii bağlamın dışına kalan etkenlerdir ve bunlar bilinmek sizin, bunlar bilinmek sizin, Kur'an'ın anlaşılması mümkün değildir. Bunlar bilinmek sizin, Kur'an anlaşılması mümkün değildir. Arkadaşlar birkaç tane örnek vereyim ben size. Arkadaşlar fil olayından sonra Kabe'deki müşrikler dediler ki biz Allah'ın seçkin kullarıyız. Bakın Ebrehe geldi bize saldırdı. Ee, biz Allah subhanahu ve ta'la ebabiler vasıtasıyla bizi kurtardı. Bizi kurtardı. Biz seçkin varlıklarız. Kendilerini daha elit görmeye başladılar. İnsanlar. Mescide geldikleri zaman işte siz bunlarla günah işlediniz elbiselerinizi çıkartın böyle günah işlediniz elbiselerle Kabe'ye tavaf edemezsiniz. Yanınıza getirdiğiniz yiyecekler haram yiyeceklerdir. Yanınıza getirdiğiniz yiyecekler haram içeceklerdir. Bunlarla Kabe'ye gelemezsiniz bizden alışveriş yapacaksınız diye bir sürü din adına Din uydurdular din adına ne yaptılar din uydurdular işte bu hadise Mekke'de Kabe'de çıplak tavaf etme işte bazı yiyecekleri helal bazı yiyecekleri haram kılma şeklinde uydurulmuş bir din ortaya çıkınca ayet ondan bahsetti ey insanlar böyle kendinize çıplak tavaf etmek şeklinde bir din uydurup Kabe'yi çıplak tavaf etmeyin elbisenizi giyin. Allah'ın helal kıldıklarını haram kılarak yememezlik yapmayın yiyin Allah'ın helal kıldıklarını haram kılarak içmemezlik yapmayın için ama israf etmeyin haddi aşmayın şu helaldir bu haramdır diye haddi aşmayın Allah haddi aşanları sevmez işte ayetin manası budur peki arkadaşlar biz bu ayete bu şekilde nasıl mana verdik nereden çıkardık bu manayı bu anlam nereden çıktı işte bizzat siyerin kendisinden çıktı ikinci okuduğumuz ayete gelince arkadaşlar ezelke hayrın üzerine emşece müşküler dediler ki Muhammed ilginç ilginç şeyler söylüyor ne söylüyor Ya cehennemde ateş varmış ateş derileri yakacak her şeyi yakacak taşları bile yakacak zakkum ağacını yakmayacak böyle bir şey mi olur diye işte bakın hemen onlara ne oldu fitne oldu imtihan oldu biz bu manayı nereden çözdük bu manayı nereden çözdük bakın biz bu manayı Siyer ilminden çözdük o halde arkadaşlar siyer ilmi bize Kur'an'ı en güzel şekilde öğretir Kur'an'ı mesela ayette diyor ki önce en yakınlarını uyar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önce en yakınlarından tebliğ ve davete başlamasının hikmetini biz siyer ilminde görürüz. Biz nerede görürüz? Seriminde görürüz. Allah Subhanahu ve Teala Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ne dedi? Önce en yakın akrabalarını uyar. Niçin? Serimine baktığında görürsün arkadaşlar. Elif Lam Mim. Ehasbennasu Allah Subhanahu ve Teala Ankebut suresinde siz iman ettik demekle Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Sizden öncekilerin başına gelen sizin başınıza gelmeden. İşte bu ayeti anlayabilmek için arkadaşlar mecbur Siyer'e gideceksiniz. Ammar'ı, Yasir'i, Yasir ailesini, Habbab'ı, Abdullah İbni Mesud'u, Ebu Zer'i onların başına gelenleri bileceksiniz ki bu ayeti anlayacaksınız. Hani Rabbin müminlere Allah size 3000 bin melekle destekleyecekti demişti ya işte gideceksiniz Siyer'e. Bu ayet anlayacaksınız. Hani Allah Subhanahu ve Teala inna Allahu demişti ya Tevbe suresinde. Ma'riyaya gideceksiniz. Hicret esnasına gideceksiniz. Maria gideceksiniz. Bakacaksınız orada la inna Allahu ne demek? Onu orada göreceksiniz arkadaşlar. Velhasıl kelam siyer ilmi, siyer ilmi Kur'an'ın anlaşılması için en önemli ilimlerden bir tanesidir. Bunu böyle bilirim. Arkadaşlar hemen şunu tavsiye edeyim. Sitemizde Enfal suresi gölgesinde pardon. Bedir, yani Enfal Suresi gölgesinde Büyük Bedir Savaşı var. Bakın orada ben Bedir Savaşı'nı anlattım. Arkasından kısa kısa Enfal Suresi'ni tefsir etmeye başladım. Bakın orada daha ilk derste sorular soruyorum. Diyorum ki, orada diyorum ki arkadaşlar şu şu şu ayetin manası nedir biliyor musunuz? Hayır. Niçin? Çünkü Bedir Savaşı'nı bilmiyorsunuz. Bedir Savaşı'da bir olay oluyor bu olayı tam anlayabilmeniz için bak Kur'an'a gitmeniz lazım diyorum yani orayı dinlerseniz Enfal suresini tefsirini Bedir Savaşı ile beraber site de var şehadetmektebi.com'da var orayı not alarak dinlerseniz yani siyerin Kur'an-ı Kerim'le ne kadar mükemmel bir hale geldiğini Kur'an-ı Kerim'in siyerlerine kadar mükemmel bir hale geldiğini, ikisinin bir arada okunduğu zaman Kur'an'ın kapılarının böyle kocaman bir şekilde açıldığını göreceksiniz. Arkadaşlar amacımız Kur'an'ı anlamak değil mi? Bakınız Kur'an Arapçasını anlayabilmek için Arapça dersler görüyoruz. Amacımız ne? Kur'an'ı en iyi şekilde anlayabilmek. E o halde madem Kur'an-ı Kerim'i siyer ilmiyle daha iyi anlayacağız. Madem Kur'an-ı Kerim'i siyer ilmi vasıtasıyla daha güzel anlayacağız. Madem Siyer ilmi Kur'an'ın kapılarının Kur'an'ın hazinelerinin açılmasına Vesile olacak o halde Arkadaşlar bir tane değil on tane On tane değil yüz tane siyer Kitabı bitirmemiz gerekiyor Bu da ikinci maddeydi Arkadaşlar üçüncü maddemiz Siyer ilmi kalplerin sebatını artırır Üçüncü maddemiz neymiş Siyer ilmi kalplerin sebatını Artırır ne demek bu Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah subhanahu ve teala Nuh aleyhisselamın kısasını öğretti değil mi? Bir baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Benden önce gelmiş geçmiş bir peygamber var. 950 sene mücadele etmiş benim mücadelem ne ki sakın ey Muhammed şikayet etme sakın ey Muhammed bunlar kabul etmiyorlar diye Rabbine şikayette bulunma benden önce gelen Resul 950 sene mücadele etmiş ey Muhammed zorluklara karşı sabret sakın Rabbine şikayet etme benden önce İbrahim diye bir peygamber gelmiş ateşlere atılmış ey Muhammed sakın ama sakın ee, zorluklardan dolayı Çektiğin acılardan dolayı şikayet etme Bak Musa'nın başına neler gelmiş neler Arkadaşlar Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sebatını siyer ilmiyle sağlamıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bakın bu cümleyi yazın, bu cümleyi yazın. Allah subhane ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kalbi sebatını Kalbinin bu davet üzerine sebat etmesini Siyer ilmiyle sağlamıştır Siyer ilmiyle sağlamıştır Bizlerin de aynı şekilde davet yolunda zorluklarla karşılaşıyoruz. Davet yolunda problemlerle karşılaşıyoruz. Davet yolunda bazı sorunlarla karşılaşıyoruz. Tüm bu sorunları aşabilmemizin yegane yollarından bir tanesi gece gündüz siyer okuyup kalbimizin sebatını sağlamaktır. Hud suresinde arkadaşlar Allah ve teala birçok peygamberin kıssasını anlattıktan sonra وكل نقص عليك من أمباء الرسل ما نثبت نثبت به فؤادك وجاك في هذه الحق وموعزة وذكرى للمؤمنين ديرك يا مات مائته وكل من عليك من أمباء الرسل ما نثبت به فؤادك في, في هذه الحق Tatmin ve teskin edeceğimiz her haberi tek tek tek tek tek tek sana anlatıyoruz. Bak Allah Subhanahu ve teala Allah Subhanahu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tek tek anlattı. Neyi anlattı? Resullerinin kısasını anlattı. Arkasından ne dedi ki? Mâ nüthebbitu bihî fâdek senin gönlünü onunla sebat ettirelim diye. Yani gönlün sebatı kalbin sebatı neyle sağlanıyormuş? Siyer ilmi ile ne yapıyor? Sağlanıyormuş arkadaşlar. Oldu değil mi bu da? Bu da oldu. Bakın arkadaşlar siyer ilmini öğrenmeye başladığınız zaman bir talebe siyer ilmini öğrenmeye başladığı zaman Mekke'ye gizli gizli ve korkudu Mekke'yi gizli gizli ve korku içinde terk eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan kısa bir süre sonra Mekke'ye tekrar muzaffer bir komutan olarak nasıl girdi talebe bunu bilecektir. Yani bakacaksın siyere bir Resul var Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den korku içinde gece işte gizli gizli kaçtı ama aradan bir müddet sonra muzaffer bir komutan olarak geri döndü. O halde bıkmak yok, hayıflanmak yok, durmak yok. Sen de bugün zayıf olabilirsin, sen de bugün sıkıntılı olabilirsin, sen de bugün zor günlerde olabilirsin. Ama Allah Subhanahu ve teala Muhammed Mustafa'yı muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye nasıl Girdirmişse Allah'ın izniyle seni bu yapacaktır o halde yola devam edeceksin seyir öğrenmeye başladığınız zaman arkadaşlar kızgın kumlar üzerinde Bilal'i göreceksiniz bir bakacaksınız Bilal kızgın kumlar altında e, işkence görüyor bir bakmışsınız Bilal boynuna halka bağlanmış böyle affedersiniz çekiliyor çocuklar tarafından taşlanıyor küfrediliyor dalga geçiliyor bir de bakacaksınız ki bir müddet sonra Bilal Kabe'nin en tepesine müşriklerin de müminlerin de bütün insanların en kutsal gördüğü mekanın en tepesine çıkmış. Allahu Ekber. Allahu Ekber diye orada ne yapıyor? Orada haykı bunu göreceksiniz arkadaşlar. ha Diyeceksiniz ki. Kızgın topraklar altında üstünde Kızgın çöller üstünde işkence altında olsam dahi Rabbim Allah'ın izniyle beni En zirveye çıkartacaktır Arkadaşlar siyerilmiyle Meşgul olduğunuz zaman Azap harbini göreceksiniz Karnınızı aç Açlıktan perişan haldesiniz düşman her tarafınızı sarmış her tarafınızı sarmış ama Allah'ın yardımı gelecek siz o düşmana galip geleceksiniz yani siyer ilmi size kalbinize sebat verecek yani siyer ilmi ayaklarınızı sebat verecek yani siyer ilmi bıkmamanızı sağlayacak yani siyer ilmi yolda hiç durmamanızı hayıflanmamanızı yola daima devam etmenizi sağlayacaktır bu da üçüncü maddemizdi arkadaşlar ne kadar oldu süremiz bir bakayım mı Evet, Yaklaşık 22 dakika olmuş fazla uzun tutmayı istemiyorum sıkmasın diye ee, Bir iki madde daha anlatayım o şekilde bitirelim inşallah İmanın varlığı ve kemali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanımakla mümkündür Tabi burada bir şey yapmamız gerekiyor İmanın varlığı nedir imanın kemali nedir Arkadaşlar kişi Müslüman değilse tevhidi kabul ederek Allah'a iman ederek, Resulüne iman ederek, iman edilmesi gereken şeylere iman ederek imanın varlığını gerçekleştirir. Bundan sonra imanın kemali gelir, imanını artırması gerekir. Mesela varlık açısından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ben aynı imana sahibim. Onda da imanın varlığı var, bende de imanın varlığı var. İşte sizlerden herhangi biriniz ile e, İbrahim Aleyhisselam'ın imanı aynıdır varlık açısından. Çünkü aynı esaslara iman ediyoruz. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizden üç fazla şey iman etmiyor. Ebubekir Radiyallahu bizden iki fazla şey iman etmiyor ya da üç eksik iman etmiyor. Hepimiz aynı şeydir. Allah'a iman ediyoruz, Resul'e iman ediyoruz. Bu imanın varlığıdır. İman var olduktan sonra salih amellerle kemali imanın kemal artar. Başlığımız şu. İmanın varlığı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iyi tanımakla mümkündür. Bakın arkadaşlar. Şeyi mutlaka dinleyin. Ee, haber delili. Peygamber'in ispatı haber delili. Bu konuyu çok güzel. Ben beşinciyi yaptım. Altıncısı atılacak inşallah bu hafta. Ee, o dersi çok iyi dinleyin. Bakın arkadaşlar. İyi dinleyin. İslam'ın hak olduğunu. Kur'an'ın hak olduğunun, bu dinin hak olduğunun en güçlü delillerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varlığıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyeridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyerini çektiğiniz zaman, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aradan kaldırdığınız zaman Kur'an'ın hak kitap olduğunu bile ispatlayamazsınız. Arkadaşlar gelin şöyle bir deney yapalım sizinle. Şöyle bir deney yapalım. Hatta mesela bunu bir kendi kendinize yapın. Kur'an-ı Kerim hak kitap mı? Evet. Neden iman ediyorsunuz? Kur'an-ı Kerim hak bir kitapsa bu kitaban niçin iman ediyorsunuz? Hatta ben bununla ilgili bir canlı yayın yapayım. Niçin iman ettiğinizi sorayım. Siz de yazın gönderin bize. Bakalım ne, ne çıkacak? Evet. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim indi. Bakın Kur'an-ı Kerim indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Mekke'de insanların karşısına çıktı. Dedi ki ben Allah'tan vahiy aldım. Allah vahiy ediyor. Hadi gelin bana iman edin. İnsanlar niye iman etsin arkadaşlar? Siz bugün böyle söyleyen iman eder misiniz? Diyelim ki son peygamber gelmeyecek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber değildi. Böyle bir bilgi bizde yok. Durup dururken birisi geldi dedi ki bana Allah vahiy ediyor hadi bana iman et dedi. Siz iman eder misiniz? İman etmezsiniz. Peki... İyi dikkat edin arkadaşlar, şu soruya iyi cevap bulmaya çalışın. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanlar niye iman etmek zorundaydı? Çünkü onun hayatını tanıyorlar, onun yaşam biçimini tanıyorlar. Olsa olsa, olsa olsa, ancak bu kişi ben peygamberim diyorsa yalan söylemesi mümkün değil, doğru söylüyordur dediler. Ben bu meseleyi uzun uzun, uzun uzun izah edebilirim ama dersin dışına çıkmış oluruz. Ee, size şunu söyleyeyim, size şunu net olarak söyleyeyim. Bir saniye. Size şunu net olarak söyleyeyim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varlığı Kur'an'ı ve İslam dininin Dinin haklılığının Kur'an'ın hakkaniyetinin En güçlü delilidir En güçlü delilidir Bunu böylece bilin arkadaşlar ee, Peki Peki Buradan ne sonuca çıkarız? İşte iman etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımanız gerekiyor. Bakınız arkadaşlar Allah Subhanahu taala buyuruyor. Em lem rasulahu Onlar resullerini tanımıyorlar mı da? Hala inkar ediyorlar. Onlar resullerini tanımıyorlar mı da o rasulü kendilerine gönderilmiş resulü tanımıyorlar mı onlar? Tanıyorlar. O halde niye inkar ediyorsunuz? Sizin onu tanımanız, sizin ona imanınız gerekli kalır. Sizin onu tanımanız, sizin ona imanınız ne yapar? gerekli kılar demektir. O halde imanın varlığı ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımakla mümkündür bu bir. Yer. İmanın kemali imanın kemali neyle mümkündür? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımakla mümkündür. Ee, ha, i̇manın varlığıyla ilgili bir örnek daha vereyim. Ee, meşhur Sumeme bin Usel kıssası vardır arkadaşlar. Bu adam e, daha önce esir düşmüştür Kaçmıştır. Sonra Müslümanlar tekrar yakalamışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu mescidin direne bağlamış. Hatta birkaç gün orada kalmış. Sonra da bırakmıştır. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdıktan sonra diyor ki Ey Muhammed diyor. Bugüne kadar, bugüne kadar dinlerin en sevimsizi senin dinindi. Bugün anladım ki dinlerin en sevimlisi senin dinin. Ey Muhammed bugüne kadar insanların en sevimsizi sendin. Şimdi anladım ki insanların en sevimlisi sensin diyor. Arkadaşlar dikkat edin. Bu kimse ne zaman iman etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıdıktan sonra. Bu ikisi imanın varlığıyla ilgili. imanın kemaliyle ilgili ise arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz beni Hiçbiriniz beni annesinden babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe Bir başka rivayette kendi nefsinden daha, dahi daha çok sevmedikçe Hakkıyla iman etmiş olmaz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiçbiriniz beni kendi nefsinden annesinden babasından bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iman için ne şart koydu ...daha çok sevmeyi şart koydu değil mi arkadaşlar daha çok sevmeyi şart koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daha çok sevmenin yolu nedir peki? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl daha çok severiz? Ne yaparsak daha çok severiz? Onu tanırsak. Tanımadığınız insanı sevmeniz mümkün mü arkadaşlar? Hiç tanımıyorsunuz. Nereden seveceksiniz? Biz hiç bilmediğiniz, özelliklerini bilmediğiniz insanı sevmeniz mümkün değil. Bakın arkadaşlar, bütün güzel özellikler, bütün güzel hasletler, bütün güzel ahlaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne yapmıştır? Toplanmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bütün güzel ahlaklar toplandığı için onu tanıyan insan onun ahlakına hayran kalmış. Onun ahlakına karşısında ne diyeceğini şaşırmış ve onu sevmek zorunda, fıtrat onu sevmek zorunda kalmıştır. Bakın arkadaşlar size bir hadis okuyayım. Ee, Muaviye bin... Sufyan es Sülemi veya muavebin hakem es Sülemi böyle bir isim olması lazım. Bir gün mezhepten namaz kılıyor bir adam hapşırınca bu diyor ki yarhami kullah diyor yarhami kullah adam hapşırınca bu yarhami bedevi. bedavi diyor ki ferman ile qubum bi bana gözlerle bakmaya başladıyor. Fakat onlara dedim ki veysukla veysukla ummiyah ananız sizi kaybetsin ananız ananız siz siz diyor yani ananız sizi kaybetsin nukum tenzur neyle bana niye böyle bakıyorsunuz böyle durumunuz ne, yani ne oldu da bana bakıyorsunuz diyor. Ee, daha sonra yadribune bi eydihim ala efhadihim. Bu sefer diyor elleriyle dizlerine vurmaya başladılar diyor. Anladım ki diyor ee, beni susturmaya çalışıyorlar. Ben de sustum diyor. Namaz bitince diyor bak Felem ma kadam Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem es salat bi ebi huwa ve ummi ma şetmeni ve la keharani ve la darabani fekâl in hâzi es salah la yeslu fiha şeyun min kelamin nas haza diyor. Namazı bitirdikten sonra anam babam ona kurban olsun. Bana küfretmedi, bana kötü bir söz söylemedi, bana vurmadı, bana kötü bir şey söylemedi, beni incitmedi. Sadece dedi ki: "Bu namazdır. İnsan sözü konuşulmaz burada." dedi diyor. Bakınız. Bakınız arkadaşlar, adam öyle bir sevgiyle, kalpten gelerek sevgiyle hadisini diyor ki: "Felem ma kadam sallallahu aleyhi ve sellem es-salatu bi ebi huwa diyor tamam mı? Ee, anam babam ona feda olsun. Anam babam onu yani anam babam ben ona feda edeyim ki bana küfretmedi. Bana kötü söz söylemedi. Bana bağırmadı. Bana çağırmadı. Ne dedi? Sadece böyle böyle söyledi. Bak adamın sevgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyınca ne yaptı? İyice açığa çıktı arkadaşlar. İnşallah bir madde daha anlatalım. Dersimizi bitirelim. Bu maddeye geçmeden önce arkadaşlar size şunu net söyleyeyim. Ee, siyer okursanız bana çok dua edeceksiniz. Hocam iyi ki bu yaşımıza kadar biz doğru düzgün siyer okumadık. Şimdi ben aynı zamanda kitapta satıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar soruyorlar hocam ne okuyalım? Siyer okuyun diyorum. Okudum. Ne okudum? Bir tane kitap okumuş. İşte Nedvi'nin siyerini okumuş. Salli abinin siyerini okumuş. Yani bir tane siyer okumakla siyer öğrenilmez arkadaşlar. Veya bir tane siyer okumakla şu söylediğim faziletler elde edilmez. Emin olun bak hiç abartsız söylüyorum. Yani benim elim evimde okuduğum ve hala da okumaya devam ettiğim kaç tane siyer kitabı var ben bilmiyorum. Şimdi siz siyer okumaya başlayıp da bunun tadını alırsanız bana öyle çok dua edeceksiniz ki. Öyle çok dua edeceksiniz ki. Çünkü bu sizi öyle bir değiştirecek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmeye başladınız ya Onun gibi hareketmeye başlayacaksınız Zaten bir sonraki başlığımızda bu İnsanları etkileyen en önemli ilim dalı siyerdir arkadaşlar İnsanları etkileyen en mühim ilim siyerdir Unutmayın bunu Çünkü siyer nedir arkadaşlar İnsanın hayattır İnsan yani siyer dediğimizde İnsanoğlu inceliyoruz İnsanı etkileyen en önemli varlık da nedir İnsanoğludur Mesela bugün İnsanlar sanatçılardan etkileniyor, onlar gibi tıraş oluyor. Futbolculardan etkileniyor, onlar gibi giyiniyorlar. Şarkıcılardan etkileniyorlar, onların giydiği şeylerden, onların yürüdüğü gibi yürümeye çalışıyorlar. Öyle değil mi? Yani bu etki çok normaldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en yumuşak olanları şey, koyun çobanlardır diyor. Niye? insan koyundan bile etkilenmiş. İnsan koyundan bile etkileniyor. Öyle değil mi kardeşler? Peki siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyacaksınız. Ebu Bekir'i okuyacaksınız Osman'ı tanıyacaksınız Ömer'i tanıyacaksınız Hicret esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir'le Beraber mağarada kalacaksınız Bilal'le beraber Mekke'nin Kızgın topraklarında ahat ahat Diyeceksiniz Ammar'la beraber Yasir ailesiyle beraber işkence göreceksiniz ile beraber gizleneceksiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında Sa'd ibni Muaz'la beraber hüküm vereceksiniz e, Benukureyze'de Eee Musab bin Umey'le beraber Uhud Savaşı'nda sancak taşıyacaksınız. Cafer Tayyar'la beraber Muhta Savaşı'na katılacaksınız. Hamza'yla beraber Uhud'da savaşacaksınız. Mızrak yiyeceksiniz. Bunlardan etkilenmeyecek misiniz? Elbette bunlardan en yüksek derecede etkileneceksiniz. Ve ister istemez bu etki, ister istemez bu etki sizin değişmenize sebep olacaktır. Sizin ne olacak? Değişmenize sebep olacaktır arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Allah subhanahu aleyhi buyuruyor. Bakın arkadaşlar Allah subhanahu aleyhi buyuruyor. Furkan suresi 27-28 O günü zalim ellerini ısırıp der ki keşke Resul'ün gösterdiği yoldan gitseydim. Yazıklar olsun bana. Keşke falan dost edinmeseydim. Adam birini dost edindi. Rasulü dost edinmedi. Başka birlerini dost edindi. Başka birlerini dost edince onların peşinden gidince Yoldan çıktı. Demek ki arkadaşlar kimi dost edineceksiniz, kime yakın olacaksınız, kiminle arkadaş olacaksınız işte bu sizin ahiretinizi belirleyecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u ma'amen yuhibuhu diyor. Kişi dostunun dini üzerindedir. Rasul münavi diyor ki sizden biriniz arkadaşlık etmek istediği kişiye basiretle baksın. Dininden razı olduğu kişiyle arkadaşlık etsin aksa halde ondan uzak dursun diyor. Mesela müminden başkasıyla arkadaşlık etme diyor. Yine Feyzul Kadir'de iyi kimselerle arkadaşlık etmek hayır getirirken kötü kimselerle arkadaşlık etmek şer getirir diyor. Bu tıpkı rüzgarın kötü kokulu bir yerden geçerken kötü koku taşıması gibi iyi kokulu bir yerden geçerken de iyi koku taşımasına benzer. Allah'tan korkmayan kişinin kötülüğünden emin olunmaz diyor Feyzul Kadir'de geçen bir ibare. Yine bir hadis muttefakun aleyhi hadisi arkadaşlar bu hadisi ezberleyin inşallah. İyi arkadaş ile kötü arkadaşın misali misk taşıyan ile körük çeken demirci insanların misali gibidir. Misk sahibi sana kokusundan verir ya da sen ondan satın alırsın güzelce kokarsın. Körük çeken ise ya senin elbiseni yakar ya da pis kokusunu sen üzerine bulaştırır. Arkadaşlar bakın unutmayın unutmayın siyer ilmine başladığınız zaman emin olun kitap biterken diyeceksiniz ki ya yine bitiyor sanki arkadaşlarınızdan ayrılmış gibi olacaksınız sanki ne bileyim böyle e, sevdikleriniz sizi terk ediyor çok güzel birileriyle oturuyordunuz çok güzel birileriyle oturuyordunuz e, ne oldu misafirlik bitti onlar gidiyor gibi hissedeceksiniz onlar gidiyor gibi ve eşiniz buruk eşin içinizde bir burukluk olacak hemen yeni bir kitaba başlayacaksınız hemen yeni bir kitaba başlayacaksınız o halde arkadaşlar Madem bu dersi dinledik, madem bu dersten faydalandık, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Benim bu dersimi ilk dinleyip, ilk dinleyip şehadet mektebine, hocam bensin dersiniz dersinizi ilk dinledim, bir adet siyer kitabı istiyorum diyen ilk 10 kişiye şehadet mektebine yazın, hanımlara değil, şehadet mektebinin genel hattına yazın inşallah ee, hanımlar hattına değil ilk 10 kişiye ben hediye siyer kitabı göndereceğim ama bir şartım var ben gönderdiğim zaman okuyacak inşallah Ben gönderdiğim zaman okuyacak yani ben okumaya söz veriyorum elime alır almaz okuyacağım diyen 10 kişiye ben bir tane siyer kitabı hediye edeceğim Elinde olmayan bir siyer kitabı hediye edeceğim Diğer kalanlar ise 10 kişinin devamında olanlar ise hemen bir siyer kitabı alıyorlar bakın bir siyer kitabı bitirin bir tane seyir kitabı bitirin. Bu işin tadını bir alın. Hiç vazgeçemeyeceksiniz. Peki. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Derslerinize güzelce çalışın. Güzel bir yıl olacak inşallah. İlim dolu. Dolu dolu ilim olacak bu yıl. Ve ahiru da'vana en elhamdülillah rabbil alemin.